Dünyanın Cazı Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen Garanti Caz Yeşilinin Katkılarıyla Merhaba, iyi akşamlar. Açıkça da doksan dünyanın çası, destek özel jukebox programı ve büyük jukebox yapımcıları Mahirul Ulgas, Jacques Cohen ve bugün parçaları seçme görevini bize hiç güvenmeyerek üstüne alan Feryal Kabil. <gülüyor> Gülkan bu arada küpelerinde de çok güzel, onu da bu destek destek Teşekkür gününde. Benim. Bahara uygun zaten Feryal Bükünün. genel görünüş itibariyle maşallah. O her zaman bahardır benim için. Teşekkür ediyorum. Bunu ayrı bir kitaba... Evet. <gülüyor> ya hemen şimdi arkadaşlar. hemen civıl arkadaşlar. Ben bir hepinizin büyüğü olarak şurada diyorum ki günün önem ve hemed <gülüyor> tövbe tövbe. Açıklayan tövbe. ve anımsatan bir konuşmaya başlamak gerekiyor. Açık radyo bağımsız bir radyo biliyorsunuz hiçbir abisi yok kimsenin dümen suyuna gitmek zorunda değil. Bu Senin tabirini çaldım Mahir. Kusura bakma bugün bir çalma e, teması da var çünkü. Müzikte çalacağız biliyorsun. Ha ha ha. Ve bu bağımsız özgür ve istediğimizi söyleyebilmeyi sağlamak için büyük de abimiz olmadığına göre sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu desteği de senede 9 gün, 99 saat boyunca bu özel yayında yayınımızı tamamıyla almak ederek ama sizlerle kader birliği etmek için böyle bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulamanın gereği de hafta arası her gün saat 5 ile 6 arasında Mayrıl Gazla, Jack Cohen bendeniz, yapıyoruz, bu bir oyun. Yani bu bir müzik programı özellikle caz müziği programı açık radyonun önemli caz kuşaklarından biri. Fakat bugün eğer destek telefonu gelmezse yani açık Radyo ben destek olmak istiyorum şartları ne demezseniz müzik dinleyemeyeceksiniz. Kuralları... En azından Açık Radyo'nun bu programından Evet, ]acaksınız. ama bu, yapalım. Ama tabii bu caz kuşağında bugünkü ve bu haftaki caz kuşağında dinleyemeyecekler. Ama bir ufak rahatlık verebiliriz. İyi haberimiz de var size bu kötü haberlerin yanında. O da üç tane telefon gelirse biz Mahir'le sohbet etmeye başlayacağız. Şimdilik tam bir e, monolog durumundayız ama... <gülüyor> ...sohbet etmeye başlayacağız. Bu üç telefon gelirse sohbeti bırakıp Feryal'in seçtiği parçayı çakacağız. Onu da bildirelim. Bu arada Feryal seçti parçayı ama listeler yine Jack Coyne imzası taşıyor. Onu da o krediyi biliyorlar onlar. Can, söyleyelim de. <gülüyor> evet, evet. Ama Feryal'in listeleri içinden seçim yapma hakkımızı eline alması da... Ama e, bence çok haklı abi. Biz çünkü ben romantik şey. O, o tam böyle hop hop parçaları ayırıp çakıyor. Doğru. Bugün farklı bir uygulamaya gitsek mi diye düşünüyorum ben de. Yani bilinen, çalışan bir sistemi değiştirmekten bahsediyorsun. Risk. Risk almak istiyorsun. şeyden sonra, destek yayınından sonra. İstediğin kadar risk al diyorsunuz. <gülüyor> şey e, şu. Benim Peki belki de beğenebilirim. İlk giriş için. Şöyle bir şey denesek mi acaba, fikir. Hı. Bir parça girelim. Parça boyunca üç tane telefon çalsın. Sen müzik dinlemeye geldin galiba. Çalışmaya gelmedin galiba. Yani listeyi Vay. gördüm. <gülüyor> Etkilenme kardeşim. Yani şimdi daha iyi aslında böyle şeyler de söyle. Fakat yine de uygulamayalım. <gülüyor> Niye? Yani senin bu parçayı bir an... Aa, Feryal de aynı fikirde galiba. <gülüyor> galiba öyleyim. Evet. çok kötü daha diye değil. ağlamaya başladın. Iki, ikiye, i̇kiye bir kaldım. Artık boynumuz... ...demokratik falan olmak zorunda değiliz dünyanın cazı. Ne demokrasisi abi ya? <gülüyor> Demokrasi bizim içimizde. <gülüyor> De, <gülüyor> <Buna> bu <gülüyor> ne demek? <gülüyor> bu da aforizmalara geliyor mu? Bu, bu kitabın başlığı olacakmış Ferya. Dünyanın tamam. cazı, aforizmalar kitabı... ...demokrasi içimizde başlığıyla çıkacak. Yayını veriyoruz. Evet, şeyi söyleyelim tekrar. Açık Radyo'ya bu arada muhabbet çok tatlı. Şak, ve yani, Karyer'le her zaman olduğu gibi ama... E, ...bir yılda Açık Radyo bağımsız yayınını sürdürsün. O bir yılın içinde dokuz günde böyle e, destek istesin. Desteği de verin ama. Evet. E, böyle haybeyi istemeyelim yani. E, tabii ki. Yani Açık Radyo çünkü... E, senin de abi girişte çok güzel bir şekilde söylediğin gibi... ...kimsenin numarayına girmeden yayın yapmaya çalışan... E, bazı ilkeler çerçevesinde bağımsız bir şekilde yayın yapmaya çalışan bir radyo. Ee, dolayısıyla bu desteğe ihtiyacı var. Yani evet, işte hani çünkü bu... bize canım tamam çok iyisiniz güzel hadi e, para kazanan zarar ettiniz aldınız şu şeyi veriyorum ama sizden de şunu rica ediyorum şu konuda pek bir yorum yapmayın gibisinden bir durum Öyle bir patronu yok. yok. Evet, evet. Allah'a ben şükür. O yüzden söyleyelim desteğin ne olduğunu. Açık Radyo'nun programları dinleyicisinin desteğiyle yaşıyor. Yani e, işte senin dediğin gibi bir abisi olmadığı için dinleyicisi abilik ediyor, ablalık ediyor. E, bu programların her biri dinleyicisi tarafından verilen bir maddi destekle yapılıyor. E, bu da yarım saatlik bir program için e, 75 lira, bir saatlik bir program için 150 lira veya bunun katları. Katları çok oluyor. önemli. Bak onu unutmuyor olmanı çok seviyorum. Yani... <gülüyor> Evet hani yapabilen için. Tabii bütçesi müsait olabilen Bu da şu anlama geliyor işte mesela hani <gülüyor> örnek vereyim işte dört tane 150 lira açık radyon bir programda destek olunduğu zaman dört hafta boyunca o programın yapılması garanti oluyor. Oluyor bir de destek olan için de tatlı bir tarafı var tabii. Evet. evet. Yani adı ve adı Manevi ve teşekkülleri. Şey manevi tatbikin bir daha büyük kabul ediyorum ama yine de insan hoşuna gidiyor kendi adına ee, ve teşekkürü duymak programın başında. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz evet. biz de. Evet e, numarayı da tekrar istersen verelim. Verelim ben okuyabilirim herhalde bir deneyeyim. 0212 343 41 41. Bir de tabii de, internet de var. Açıkrazi.com.tr destek olun butonu düğmesi. Sağ üst. Evet orayı klikleyerek de destek hmm. olabiliyorsunuz. Çok Şimdi... da kolaymış öyle diyorlar olanlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle. <gülüyor> ben hep telefonla ol olamadım çünkü burada çalışırken geldiler. Bu sene ne kadar destek oluyorsunuz Jack Bey? <gülüyor> ne telefonu kullanabildim? Sizin böyle bir şansınız var. Açık radyoya destek olmak için telefon veya interneti kullanabiliyorsunuz. Bunu değerlendirin. Bu arada ilk telefonumuz çaldı. İki telefon daha çaldığı zaman da ilk parçamızı giriyoruz. Evet. Feryal'in ve Mahir'in heyecanla beklediği. Ya ben açıkçası heyecanlı bekliyorum hakikaten. Yani muhabbetten hiçbir şikayetim yok. Yanlış Bu, anlaşılmasın ama. Feryal üçüncü listeden mi giriyoruz? Listenin numarası nerede yazıyor? Hayır. Yani numarası ha. yazmıyor da <gülüyor> daha önce hiç bakmadığımız bir liste mi o? Evet daha yani önce hiç bakmadığımız Ha O zaman şöyle de bir ufak. Eskiye de döneceğim arada. Tamam. Şöyle de ufak bir not vermek istiyorum. Bugünkü biz bu hafta başında beri böyle canlı hareketli caz standartları çaldık. Dün de biraz Lee Orleans tarzında Mardi Gras ağırlıklı müzikler çaldık. Onlar da canlı hareketliydi ki seçimimiz elimizden alındı sert bir şekilde Ferya Kabir tarafından. Çünkü yeteri kadar canlıları seçmemişim ben. Estağfurullah evet, evet. Ama Evet. bahar teması bunu... dedik ya şimdi bugün. Hem o hem yaş farkımız var canım. Ben bayağı romantik müzik dinlemeye de başladım. Telefon çalmıyor. Çalmadı mı demin Ben yanlış mı duydum? Bir tane çaldı ama şimdi çalmıyor. Evet. 0 212 300 43 41, 41. 47 söyleyelim. Ben ne, ne anlatıyordum ha? Bugün farklı bir müzik türlerine dokunabiliriz. Bu müzik türü tabii Bazılarınıza bu caz mı dedirtebilir, dedirsin. <gülüyor> Haklı belki de caz değildir ama benim caz tanımımda şöyle bir şey var. Bir kere 1900, tabii yaş 1950'lere kadar bütün müzikler tek müzik vardı yani. Şimdi caz müziği dediğimiz müzik vardı. Sonra onda, onlar dönüştü ve bazıları... Popüler müzik altında. Popüler müzik oldu. Bazıları sadece elektro gitarlar çalarak... Çok güzel bir rak yorumlarına dönüş. Teşekkür ederiz. İkin, bak bir telefon kaldı. Beni susturmak evet. için yapıyorlar ama susmayacağım. 3. <gülüyor> <gülüyor> telefon gelene kadar sus. Bugün Abi sana tarihi Tarih kitabı yazdıralım. çok ya, çok var. yazan oldu. Şimdi oturup ben o kitaplardan üstlük, alacağım. E tabii ki. Son bibliyografya yazacağım. Bu şunu şunu şunun şey kitabından olmaz yani. Ama ben, üstlük farkı önemli. Ben aslında Jacques müziği kitabı yazmak istiyorum. Olmayanmış. Jacques müziği de olur. Bu ve bunlardan böyle bir soru birçok caz tanım var. Mahir Ulgaz biraz kızıyor bana tabii böyle didaktik bir şeyler anlatıyorum diye herhalde. Bu caz tanımlarından bir tanesi müzik nasıl olsa olsun. Eğer cazın özel akorları var. Böyle eksi 7'liler şunlar bunlar bilen bilir. Onları kullanıyorsa caz müziği klasmanına alan eleştirmenler var. Nefesliler kullanılıyorsa yine caz müziği Krasman, caz'a yakın türev krasmanını alanlar var. Bugün bu nefesli biraz olacak. Ve cazın doğuşu biliyorsunuz New Orleans'ta, Afrika ritimleri ve Fransız müziği ile karışık şu bu falan derken aslında o, o kaynaklardan gelen her müzik doğaçlama da içeriyorsa özellikle benim için caz. Onun için bugün çalacağımız şeyler caz değil derseniz. Kendi sınıflamanız açısından haklı da olabilir. Üçüncü telefon gelirse devam edeceğim arkadaşlar. Gelmezse. <gülüyor> Evet 0212 343 41 Vallahi, 41. Vallahi nefesim kesildi yani. Bu ve bunun gibi caz üzerine ve diğer konularda e, <gülüyor> kapsamlı tartışmalar bir yıl daha devam edebilsin diye açık radyo destek olmak <gülüyor> <Çok> için <gülüyor> <güzel>. telefon alacak <çok gülüyor> mısın? Güzel bağladın Mahir. 0212 343 41 41. Evet bu arada benim çok sevdiğim bir müzik türü var da oraya bağlamaya çalışıyordum. Beni hemen kendime getirdin. Telefon gelmediği için konuşuyorum rahat rahat. Tabii, tabii rahat ol sen. Evet, funk var daha hakikaten cazın, e, zencilerin e, de uygun kısmının değişik böyle bir ritme çekilip değiştirilmiş hali ve funk caz diye bir tür de var aslında. Fakat bu program için funk caz seçmeye çalıştım. Fakat asıl amacımız ne biliyorsun burada değil mi? Neymiş asıl amacımız? Radyoyu destek toplamak. Evet. Onun için kısa parçalar olmasına önem veriyoruz. Çünkü Mahir de ben de Parçaların üstüne konuşmayı pek sevmiyoruz. Feryal zaten kızar. Evet pek sevmez. Onun bu. için kısa parçalar seçince funk, jazz yani jazzy funk yorumları biraz azdı. Onun için artık çok sevdiğimiz funk parçaları da getirdim. Feryal sevmiştir ama. Bayıldım. E Hadi bir telefon daha gelsin de, girelim. Girelim. de bakalım neler getirmişiz. Aynen, o telefon evet. gelsin. O telefon gelmesi için o... <gülüyor> Davudi sesinden bir alalım. Davudi. <gülüyor> Aa bak işte ya çek, çekince oldu böyle okumayacaktım <gülüyor> halbuki. 0212 343 41 41 ne oldu? Telefonu arayın. Desteğinizi atın. Funk dinleyin. Bunun üstüne telefon çalması lazımdı çok. Evet önemli. ben emindim ya yani. hiç böyle durakladım. Hayatında durdum. Hayatımda yaşadığım en antiklimatik şeylerden evet, ya. neyse kelimeyi bulduramayacağım ama anladınız siz onu. Ama mı? antiklimatik değil mi? Doğrudur yani. Bilemedim şimdi tutturamadım kafamda. Antiklimax'tır o şey evet, evet. İngilizce söylüyor. Evet. Antiklimax yani onun için doğru söyler aslında ama Olabilir. klimayı da biraz açabiliriz. <gülüyor> Öyle anlardan biriydi yani o telefon çarsaydı çok güzel olacaktı. <gülüyor> evet, haklıydı olurdu yani. Feral de çok sevinecekti. Yani burada açık radyonun bağımsızlığını devam etme, sürmesini sağlamanın yanında bir de... Şöyle bir şey yapalım, bu parçayı ben çalalım. <gülüyor> Peki. Çünkü neden? Yani hem... Ee... Bir şartla abi, parça içinde gelecek o telefon. Yoksa geri alırız diyorsun. <gülüyor> çok yok, ondan bana... sonra dört, dört <gülüyor> telefon Parçayı da tersten çalırım, çalarım, o, o zaman <gülüyor> olur mu? sen bir yolunu buldun. O var mı öyle bir yol? <gülüyor> Vardı be. Dakika vardı. Beni or tersten çalıyordu. Sen istiyorsun? Fark olur ha. Fark olur belki de. Bakalım. o da deneyelim ha. Deneyelim. Tamam biraz. eğer bu tamam abi. Anlaştık. Hepiniz de anlaşıyorum. Bu ne kadar iyi bir günümdeyim. Eğer bu parça çalar 3. telefon gelmez ise aynı parçayı bu sefer tersten dinleteceğiz. O zaman bakın arıyor musunuz, aramıyorsunuz. Ha. I, I want to get into it, man. You know, like a like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get, on up. get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, show your bone, get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up. Get up. Get on up. Get up! Bravo. Yani dinleyeceğiz ama tersten Sana... dinlemeyeceğiz size iyi haber çünkü sözünü tuttu herkese. telefon geldi evet tersten dinlemeyi de merak ediyorduk aslında onu merak ediyorsanız hemen üç telefon <gülüyor> yok ona girmeyelim bence yok girmeyelim yani çok daha güzel başlıyor. peki o Başka... zaman ben çıkışta bana dinletir misin tersten şu parçayı özellikle sex machine şeyin yani sözler hiç önemli değil. ...ritmi... O ...aradaki o bir, kısacık bir anı solosu nasıldı abi? Harika yani. Cazın yani, Allah'ı değil miydi o an abi. yani? Mükemmel. James Ruham büyük ustaydı. Fakat... ...biraz önce... <gülüyor> ...dinledi. <gülüyor> Duyduğum bir haberi size paylaşmak için... ...bu şey ya kıskançlık oluyor ya... ...mahir bir şeyi benden daha iyi biliyorsa... ...müzik konusunda ben bozuluyorum. Çünkü Mahir'i ben... Müzik konusunda ben... sayılmaz ama... O, o magazine o, mi bu konu... magazine, giriyor. magazine de girmiyor. Yani çok sosyal bir meseleye giriyor. O sosyal... Evet aslında. mesela şu Mahir'i ben tanıdığım zaman açıkladığı da çok çok güzel bir sözel program yapıyordu. Ve yani kendi kafamda klasmanı ayırdım. İşte yeni koordinatörümüz sözel ağırlıklı eski koordinatörümüz Jack Cohen. Müzik ağırlıklı bir adamdı o adam <gülüyor> beni şaşırtıp duruyor ve sinirlendiriyor yani. Böyle müzik hakkında bilgiler falan e bana... yeni yeni koordinatörümüzde... <gülüyor> hem her şey her var. Her şey var. Maşallah. Böyle. Ve kahve de içiyor. Biz burada bakalım. Evet. E... Ay. <gülüyor> Vallahi çok sevinirim bir kahve söylenirse ama tabii... Ş şekersiz. O kahveyi söz veriyorum sevgili dinleyiciler. Üç telefon gelirse ancak içeceğim. Çalışmadan, hak etmeden olmaz. Evet, olur. bir de müzik dinlerken başlayacağım. Başlamak istiyorum tabii müzikle beraber. Konuşurken nasıl kahve içeceğim yani? O zaman e, amacımızı... 0-212-343-41-41 evet biz yine boş boş konuşmaya başlıyoruz Mahir Ilgaz'da. Çünkü 3 telefon aldık sadece bir parça çaldık 3 telefonda almadıkça bir parça daha çalmayacağız. Jacques seçtikleri Feryal'de fer, onun içinden Feryal seçiyor. Düşünün yani kombinasyonun <gülüyor> Güzelliğine bakın bir. Hoş geldiniz Ömer Bey. Evet, bir şey klavyeli bir şeyler vardır lokatta müzisyenleri. Hani... Piyano çançörler. Piyano şantörler. Hoş geldiniz Ömer Bey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Timur Selçuk çok güzel onların paradisini yapıyoruz. Evet ya mükemmel. Of, o parodi hakkında. miydi? Ben ciddi ismiymiydim o? Yok yok yani çok ha. güzel yapıyor paradisini. Evet, çok güzel taklidini yapardı onların hakkında. Bir iki isim aklımda gibi ama söylemeyeceğim. Ne uzun var? Gerek yok. Biz onun evet. yerine telefon numarası söyleyelim. Ve Fakat destek isteyelim. Nigar Ulu Erer ölmüş. Aa, evet. hadi ya. Ve yani beni niye bunu söylüyorum Pat diye yani bir önemli bir şeydir tabii. Fakat Jack bunu niye söylüyor diye merak ederseniz <gülüyor> üç senedir kapı komşumdu kendisi çünkü Bodrum'da. Hmm. Yan, yan yan oturuyorduk Nigar Ulu herhalde evet 5, 87 yaşında vefat etti Üzüldüm Onu söyleyeyim Ama bu tabi sizin telefon etmemenize Etmenize daha doğrusu Destek olsun yani Böyle kayıplar olabiliyor Açık radyoyu hiç kaybetmeyelim <Gülüyor> Teşekkür ederiz işte Nigar toprağın bol olsun Evet 0-212-343-4141'i arayarak Açık Radyo'nun bir yıl daha yaşamının sürdürmesine destek olabiliyorsunuz evet. siz de. Biz de sizin, sizin için bir yayın bir yapan müzik dinliyoruz. Güzel bir parça çalıyoruz. Deminki parçamız da çok güzeldi. Aynı damardan bir parça. İki telefon mu kaldı Feryal? İki. İki telefon. Yok evet, şimdi, şimdi çaldı. çaldı Ama o düştü. Öyle mi? Ne demek düştü biz bilmeyiz o. Biz bizi telefon çalarsa çalıyoruz. Söyleyiniz o, o zaman tamam. İki tane kaldı. Ama tam destek mı? olmamış oluyorlar. Bilmiyorum artık. Eee yani. 0 212 343 41 41 ip destek olabiliyorsunuz. Peki biz bizim şeyimiz mi zayıf bugün tempomuz mu zayıf? Bugün acaba? biraz galiba yani dışarıdaki Benim... bahar havası seninle bir alakası olmuş Yok çünkü ya. ben yayındaydım bir biraz önce ondan olabilir mi? Hmm, yok dinledim o yayında öyle çok Yorucu bir yayın değil biliyorsun. Yorucu gözükmüyoruz ama dışarıdan. E, sanmıyorum temponu. Dışarı ama okuyordu. şey olabilir Mahir gibi. Bu, o yayında da beklediğimiz kadar Ömer Madra ile beraber yaptığımız... ...50 dakikalık yayında da beklediğimiz kadar telefon gelmedi. Yani bugün aslında bayağı şeyiz. Kötü durumdayız Kötü durumda. He? Yani geçen seneye nazaran çok daha az durumdayız. Geçen seneki perşembeyi yapamama ihtimalimiz her an çoğalmakta Ben bugün geldiğimde sayılara bakmadım açıkçası. Ben ben baktım. Ah, ikinci telefon. Teşekkür ederiz. Yani bu buna ihtiyacımız var. Ciddi söylüyorum, şaka değil. Yani bu geçen sene çok çok iyi bir destek senemizdi diyemeyeceğim ama geçen senenin altına da düşmek hiç istemiyoruz o yüzden. Evet. Çünkü bu açık radyonun var olmasına ihtiyaç var. Evet Türk yani varlığına ihtiyaç benim var benim yönetimde olduğum zamanlarda yani gider giderlerimizin 3 ila 4 aylık kısmı şimdi daha da yüksek dinleyicilerden geliyordu yani şimdi daha da yüksek pa çünkü nedir pastadan yani radyo niye reklamda geçinmez gibi bir şey derseniz o reklam pastasından tüm popüler kültüre hitap eden radyolar ve tabi Ulusal çapta radyolar daha büyük pay alabiliyorlar. Ya popüler kültüre hitap etmesi değil bence Popüler kültüre hitap etsin de vasata hitap eden e, ya e, işte kısmı alıyor. Yani. O da işte yani. Popüler kültür yanlış ta. Çok haklısın çünkü popüler... Onun da iyisi e, var. Evet çok iyisi var yani. yani. Evet. Popüler zaten iyi olduğu için popüler olan oldu ama... Ondan sonra formülleri buldular. Hı hı. Vasat'ı iyi, popüler yaptılar. <gülüyor> Neyse canım boş. Bunu çok konuşuruz. <gülüyor> Fazla e, neydi? Var formüller yani böyle vasat bir... Yarı bir, bilime girmeyelim diye bir telefona daha ihtiyaçımız var. E. O telefon geldiği zaman, destek olduğu geldi zaman... Geldi sayılır. Nasıl his, geldi His sayılır. geldi bana. His geldi ha. Tamam. Bu hisler... Bu vallahi tut Hakikaten tuttu. Ama müzik çalarken de çalarlarsa çok güzel olur. 0212 ah. üç, üç, üç. 343 41 41. Teşekkür ederim. Söz önemlidir. Ne güzel sözleri vardı parçanın. <gülüyor> <gülüyor> ee, ondan bahsediyorduk parçanın. <gülüyor> Müziği, güzel sözü yok gibi falan ama bence vardı. İnsan sesi, en susmanı vardı yani. Tabii canım. Yani, güzel yani, bir kullanılmış da ayrıca. Evet, gayet iyi. Evet, arada bir telefon geldi size iyi haber. Şimdi sadece iki telefon istiyoruz. Bu arada e, İstanbul'da trafiğin çok kötü olduğunu öğrendik. Onu da söyleyelim. Evet. Bu akıllı telefonlar. Evet ya yani. Her şeyi söylüyorlar abi. Çok da iyi değil aslında biliyor musun? Evet tabi. Hmm. Yani ben bugün evden yarım saat geç çıktım. Niye? Akıllı telefonumu bulamadım. Yani bulma. Ne var? Ama bu akıllı telefonun hani aklının bir noktada ortaya çıkması gerekmiyor mu? Hani Aklı olsaydı o kendisini <gülüyor> evet, doğru söylüyor Ferit. Hayır ben şey hemen evit telefonunu arayıp hani evden evin telefonundan akıllı telefonumu arayıp çalsın da bulayım dedim. Abi kapatmışlar. Cep telefonu aramıyor hat. İyi mi? Bir küfür ettim. İsmi lazım değil. Baş harfi Vivian biz, olan eşime. Aa ne alakası var? <gülüyor> ne alakası var? biz o, o evi kullanmıyoruz aslında. Kiraya falan veriyoruz. Ne yapıyoruz ha işte yani bilmiyorum yani. Ay. Yani zorlandım yani Bu akıllı telefonlara bağlı kalmamak i̇şte. lazım. Ben çok geç aldım ha. Ben aslında aile yıkıyor zaten. Baksana. Evet ya. Yani ben almadım yıllarca. Herkesin elinde cep telefonu şakta yok. Biri dedi ki benim seni bulmam gerekiyor ve bana telefon al edip aldı ve verdi ve. Bir daha da telefonsuz kalmadım. Şimdi sen telefonu bulamıyorsun ama. Evet. Çünkü <gülüyor> ben akıllı değilim artık. Estağfurullah. Yok eskiden akıllı sayılırdım ama şimdi bitti. Düşürmüşüm. Ya konuda. o bence ya. hani eskiden yeni bilmiyorum öyle bir ayrım yapılır mı. Ben geçen yaptığım bir şey anlatayım. Ee, ben de telefonu kaybettim evde ve çok acil bir yere çıkmam lazım. bir yani Epey önemli toplantıya yetişeceğim. Hani e, ter içinde şeyi arıyorum. Kan ter içinde telefonu arıyorum. Buldum elimde. <gülüyor> elindeyken arıyordun sen evet, değil mi? Evet. evet, evet ve bayram. telefon elimeyken uzanıyorum böyle bir şeylerin. Hani yerini değiştiriyorum <gülüyor> telefon altındadır gayet belki anlıyorum bunu abi. Yani bu yani bu sendrom maalesef bende de var. Telefon telefona benzemiyor. Ondandır. O da olabilir evet. O da olabilir. Acaba akıllarını kötü yönde mi kullanıyorlar? Demişken. <gülüyor> bu arada o. zamanımız bayağı da ilerledi ve bugün. 5 10 yıl, 36 Evet. Bugün. Topu topu. Beş telefonla mı neyiz? Yok. Yani Dört, ben ilk de. gün şöyle bir şey yaşadım burada. Biraz açıkçası onu da söyleyeyim. İlk gün e, bizim içeride olduğumuz saat içinde ya 20 veya belki daha fazla bile olabilir e, destek geldi. Evet. Açık radyo Ve e, kendimi çok iyi hissettim. Hani açık radyo için hakikaten bir şey yapıyormuş gibi hissettim. E, senede hani birkaç günde olsa. Ama bu defa e, biraz yavaş başladık gibi görüyorum. Evet evet. Yavaş başladık. Üstelik bu saatte hızlanması gerekirdi. O da olmadı. Evet. E, o yüzden şu yedi tane boş hattımız var. Onların hepsi bir anda dolsa ve dinleyicilerimiz açık radyonun bir yıl daha var olması için destek olsalar çok iyi olur. Ben o konuda dinleyicilerimize yardım edeyim mi? Lütfen. Numarayı söyleyerek mesela. Çok hani, iyi olur. Yedi, i̇nanın çok garip bir şey. Bu tıp çok ilerledi. Hangi numara, şu vereceği numaraya çevirirseniz yedi hattın birine muhakkak düşüyorsunuz. Hatta ikinci kişi aynı numaraya çevirse o da yedi hattın birine... ...ben anlamıyorum ama... ...ben numarayı söyleyeyim en iyisi... ...0212-343-41-41... ...ben müzik gelecek sandım... ...hep öyle alıştık ya... <gülüyor> ...ama olmuyor Tabii ...peki bende diyorum. ne oluyor biliyor musunuz... ...siz demin içeride anlatırken şey dediniz ya... ...işte konuştunuz konuştunuz konuştunuz... ...Jack Cohen dediniz sürekli üstüne... ...yani ben demek geliyor içinden ve diyorum... De, desen, de. <gülüyor> <gülüyor> ...bir sakıncası var diyeyim, ...aslında ben sen değil... <gülüyor> ...tamam peki... <gülüyor> Teşekkür ederiz sevgili destekçimiz. Kaç Bir, bir tane daha mı bekliyor? Altı telefon. Altı hattımız boşmuş. Altı hattımız boş. Demek bir telefon geldi. Yani matematikte yok kardeşim bizde. <gülüyor> yani altı hattımız boş böyle heyecanlı gösteriyor. Ben altı tane hat dolu zannediyorum. Ya şunu şöyle falan göster. Aşağı doğru <gülüyor> <Tamam>. parmaklarla. <verler. gülüyor> evet ama bu arada üç telefonda bir müzik girecektik. Bir iyi haberimiz de oldu. Geçtiğimiz çaldığımız... Ben niye konuşamıyorum? Geçen çaldığımız... Çünkü benim söylediğim şeyi söylüyorsun söylemiştim ben anam. Öyle ama mi? Müşlerdir, sen devam et. Bir telefon daha gelirse bir sonraki parçada da giriyor evet, orada, onu da evet, söyleyelim. Iki, yani bu telefon bir tane duydunuz ama biri de müzik çalarken gelmişti, siz onu duymadınız. Bu hesapla e, altı attın altısını da do hatta beş hat birden aynı anda doldurursak bir sonraki parçayı da çalabiliriz. İnanır mısın, boş <gülüyor> boş bakıyorum anlamadım. <gülüyor> Yani artık kötü. biz de birbirimizi anlamama başlayınca bu telefonun gelmesi gerektiğini. Boş gerekti. dinleyiciler anladı beni. Hadi. 94.9 Dünyanın Cazı, Özel Destek Haftası, 10. Destek Şenliği Radyomuzun ve Jukebox programı Mahir Ilgaz, Jacques Cohen, Feryal, Kabil ve That's the Way I Like It. Bu parçayı inanın daha sizin yaşınızdayken veya sizin çocuklarınızın yaşındayken kaç yaşında olduğunuza bağlı. 1966 mıydı neydi dinliyordum. İnanın her sene 4-5 kere dinlemezsem rahat, et, rahat etmiyorum. Ve sözlerini eleştiriyorlar burada bazı arkadaşlarımız. Eleştiri yok ya. Baş harfleri ne söyleyeyim ismimleri hiç lazım değil Mahir. <gülüyor> ee, sözü yok diyor mesela Birem. Hayır gibi. şöyle dedim yani bu parçanın da ya sözü yok. Ya boşver dedim. boşver tamam. Mahir ben zaten sana kızmıyorum hak veriyorum da yani that's the way I like itten daha iyi bir söz olabilir mi demeye getireceğim. İşte ben böyle seviyorum abi olay bu. Hmm. Var mı bu de, değil mi? <gülüyor> Sevgili dinleyiciler size iyi Peki, bir haberim var. Bir şey söyleyeyim o iyi haberi sen söylemeden önce. Hmm. Sen o zaman şeyi de seviyorsundur sözlerini. Surfin Bird. Surfin Bird. Hmm. Bildiğimiz Bir araç alırım ben. Tamam anlaştık. Tamam. Söz yoksa <gülüyor> seviyorumdur. <gülüyor> Şimdi bu iyi haber şu. Bu that's the I like it. Ben böyle seviyorum ya. Siz de böyle seviyorsunuz. O çıktı ortaya çünkü... Bu parça çalarken üç telefon daha geldi zaten. Yani sizin şu anda elde edilmiş bir hakkınız var. Bir parça size bizim borcunuz var şu anda hemen çalmamız gerekiyor bunu. Fakat ben diyorum ki bir oyun oynayalım. Bence bu hak ettiğiniz parçayı çalmamız için üç tane telefon gelsin. Nasıl oyun? <gülüyor> Bence oyunu şöyle uyarlasak. <gülüyor> Hımm. Oyunun kuralları oynarken değiştirmek gibi geldi bana Yo, üç parça üç parça hep bak çok bir paralellikler var. Yani parçayı çalalım o üç telefon gelsin bir sonrakini çalalım diyorsun sen. Ya tamam Esprimi, espri yapıyordum ben ama tamam yani ama sen <gülüyor> pratik bir hayata dönüştürdün bunu. <gülüyor> ne yapayım? 0212 343 41, 41 vermemiz gerekiyor tabii. Bu Tekrar söyleyeyim. çalacağımız için nasıl ama? 343 41 41 mükemmel seçimler evet. dedi. Yani böyle bir parça şimdi gelecek. O parça içinde desteğinizi bir atsanız ki sonra bir parça daha gönderebilse ferial size. Böyle. Evet, ee, bu arada parçayı da dinledik. Bu güzel bağıravasına yine uygun bir parça oldu ama bir telefon çaldı mı parça dinlerken çaldı. Çaldı ama ee, ilginç bir seslik geldi yukarıdan İlginç değil aslında üzücü. Üzücü de söyleme bana abi. Tamam susayım. O. Yani sen dinleyicilere söylersen ben de duyacağım. Söyleme. Yani üzücü olması yeterli kadar önemli bir konu zaten. Az mı olmuş? Az olmuş. Tamam rakam içinde... söylemiyorum çok yani intihar, mı, intihar etmem etmemi istemiyorsan. <gülüyor> İstemiyorum. Rusak, rakamı söyleme. Tamam yani bu program içinde gelen destek bu haftanın en düşüğü şu ana kadar bize. Onu sevgili açık radyo severler sevgili caz severler sevgili dünyanın cazı kuşağı dinleyicileri. Bunu yapmayın. Evet. Ya Eraslan'dan bahsetmediğim için olabilir mi? Ya Eraslan'da günah yok bugün görmedik Eraslan'ı. <gülüyor> <gülüyor> ha, görmedik ama o yani o kaç senedir bana surat yapıyor biliyor musun? Küçümseme suratını. Doğru söylüyorsun. Onu söyle bak onun en azından adı geçti telefon geldi ya <gülüyor> ne dinamizm var adamda. İnanılmaz bir şey. Evet adı bile yetiyor hakikaten ama şeyi söyleyelim tekrar yani numarayı ee, mı? <gülüyor> numarayı tabii ki söyleyelim ama e, bir 10 12 13 dakikamız var sanıyorum programın bitmesine. 11. 11 mi? 7 tane de boşalttığımız var hadi bir tane çaldı 6 değil 11-7'ye böl ya ona gerek yok hiç gerek yok ona ee, destek olmakta gayet kısa süren bir süreç şu andan itibaren telefonlarımız hiç susmazsa bu haftanın ortalamasını tutturur hatta geçeriz bile iyi evet. ki aritmetiğim zayıf çünkü kötü haberi verme dedim Bu böyle doğan başı olarak vermeye çalıştım ama aritmetiğim zayıf olduğu için ben alamadım <gülüyor> Ve çok mutluyum. Yani daha mutlu olabilirim ararsanız tabii. Yani Bunu, kötü haberi almamış olmanın mutluluğu bu. Saf bir mutluluk. Evet. Bu. Arayacağınız ve e, Açık Radyo'nun bir yıl daha caz programlarıyla, ilginç programlarıyla sanat e, kültür ilkeli ve bağımsız yayınıyla, sanat kültür programlarıyla devam etmesi için, yayını edebilmesi için ya aslında şeyi almak lazım. Destek olacaksınız. Ve, Açık Radyo programını elimize alıp Bakın şöyle bir program var. Bakın bu bundan bahsediyor. Böyle yani ne kadar farklı yerlerde ve önemli yerlerde gezindiğimizi tekrar hatırlatmak gerekiyor. Yani bu Aslında gezindiğimiz deyince kendimize de pay biçmeyelim. Gezinen yine açık radyo dinleyicisi. Bizim programcıların çoğu da... O, e, çoğu değil. Yani yani Ömer abi ve ben tabii hariç... Tabii çoğu yanlış oldu. Herkes hepsi, aslında... Hepsi dinleyicilerin programcı oldu. Şey tabii, tabii tabii. Bir Ömer abiyle ben başladık işte... Şimdiki o ya birinci Doğru, nesil programcılardan zaten ikimiz varız yalnız. Evet. Dinle, dinlemeden programcı olan çok az. Böyle, böyle bir radyoda benim bildiğim kadarıyla yok Hı. Türkiye'de. Başka dünyada Hı. da var mı emin değilim ondan da. Onu da söyleyeyim. Yani, yok NPR var bazı bakımdan. ben Bu ikinci mi üçüncü mü ikinci? İkinci sanıyorum. 10 ee, dakikamız kaldı. Ümitlendirdiniz. Yani zaten NPR var ama NPR Amerika'da... ama böyle değil. Yani NPR, e... şeyi geniş onda içeri geniş... Evet ama onun programcısı dinleyicisi değil. E, değil işte <gülüyor> aynen öyle. O, o fark o burada. Yani aslında sayın dinleyiciler siz programcısınız aynı zamanda. Benim programımı dinleyip onlarca kişi programcı oldu radyoda. Veyahut başka bir programı dinleyip o konuda ben benim de söyleyecek bir şeyim var diyen yine onlarca, yirmilerce, otuzlarca, kırklarca <gülüyor> programcı yani hep dinleyici programcılarımız. Siz de aslında programcı olabilirsiniz. Zaten destek olarak da oluyorsunuz. O programın yapımcısı oluyorsunuz bir nevi. Tabii şey o, oluyorsunuz. Bir de hayır. içinizde böyle bir aslan yatıyorsa ve paylaşmak istiyorsanız ve paylaşacak kadar birikimliyseniz o konuda, o özel konuda, özel müzikte ne, neyse çok kolay. Hem bir büracaat ediyorsunuz o konuda programcı olmamanız işten bile değil yani. O tabii web sitesinde onun bilgisini bulabilirler ama şimdi evet. bu, bu, bu ama hayır bu önemli kendileriyiz biz onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen ben. öyle ve önümüzde kalan sınırlı sürede böyle bir radyo'nun yani bu yapıya sahip Türkiye'de belki de var olması bile mucize olan bir radyo'nun yayınını sürdürebilmesi için hayatta kalabilmesi için şimdi o dinleyicilerin o organik yapının desteğine ihtiyacı var. O desteği 0212 343 4141 arayarak verebiliyorsunuz ve işte yarım saatlik bir program için 75 lira, bir saatlik için 150 lira gibi hakikaten müziği hak ettiler Mahir Çağlı Bey bence ama o müzik boyunca susmasın telefon. Evet <gülüyor> müzik boyunca devam edin. Girdik. Bir de te ...kaç telefon çaldı... ...biz... ...parçada dans ederken... ...farkında değilim... ...zaten dört dakikamız kalmış... ...ya hiç... ...ya hemen üç telefon durumları... ...veya iki telefon hadi. ...çünkü Yok bir yani. tane çaldı galiba abi... ...ya açıklayacağım bayağı dinleyicisi var yani... ...şeyden biliyorum en azından ben... E, ...açık gazeteyi yaptığım dönemde gelen... E, ...geri besleme... Evet. Hmm, geri bildirim diye Geri bildirim, geri besleme, her neyse. Hmm. E, onlardan biliyorum. Yani bayağı epey dinleyicisi var ve e, e, eminim dinleyicilerin bir kısmı işte e, radyonun e, her söylediğiyle fikir değildir. Olmak zorunda, Olmak zorunda değil, değil yani. Ama dinleyicisi olması önemli. E, o dinleyicilerin çok ufak bir kesimi bile radyo destek olsa aslında bizim şu an aldığımız e, rakamları katlamamız lazım. Onu Kesinlikle öyle. Ya ben... Pardon, devam et. Estağfurullah. Herhalde bugün havalar çok iyi ondan falan diyeceğim ama bir yandan da dışarıda acayip bir trafik Abi, varmış. Fırsat da arasında. Bizden sıkıldılar yani sen de benden sıkıldılar bir kere onu söyleyeyim. Hmm. Dinleyici konusunda yüzde yüz hem fikirim. İki buçuk sen önce ben Bodrum'a taşındım ve orada herkes beni tanıyordu. Abi Bodrum'dan, açık radyo kanalıyla herkes beni biliyordu. Yani... Ama Jacques Coyne bir şöhret tabii. Ama hayır açık radyodan alınıyor. Açık radyonun uzantısıyım ben. Yoksa kendi açık radyodan önce bir şöhret falan değildim abi. <gülüyor> bilmiyorum abi. Şimdi acayip tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> Sokağa çıksak <gülüyor> yürüyemiyorum desin. <gülüyor> ya kaldırım falan değiştiriyorum. O kaldırımda da kızlar çığlık atıyorlar. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Fakat tabii e, müzik çalma imkanımız için üç dakikanız var. Yani üç dakika... Bizim konuşmamızı tercih ederseniz bu Feryal, Jack'ın seçip içinden Feryal'in ayıkladığı hopları mı istersiniz? Ya bence konu Açık Radyo'nun bu yayınını bir yıl daha sürdürmesi ve bizim konuşmamışsa zaten kimse bizim konuşmamızı tercih etmez diye düşünüyorum. Herkes telefon sarılıp arar ve destek hmm, olur. Doğru yani bu kişisel olarak takılmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Buna. Yani ben Jack Cohen değilim sen de Mahir Uygaz değilsin. Biz kimiz biliyor musun? 0 2, 112, 343 41 41iz Destek olun bize. Aynen öyle. Evet. Bak, <gülüyor> böyle kendime <gülüyor> o kadar veriyorum ki. Bir, bir kere tutturamadım. Evet. Telefonu... Kendime Kendi o kadar veriyorum çalsın. ki. Arkasına gibi feyler müzik koymuş gibi şlak telefon çalacak zannediyorum ya. Aynen öyle. O kadar <gülüyor> buradan çünkü geliyor aslında o evet, an. Evet. Ama olmuyor işte. İste, istemek başarmanın yarısı değilmiş. Veya diğer yarısını hiç tutturamadık herhalde. Evet. Tutturduğumuz <gülüyor> o... Yani biraz Aa teknik problem buraya geç geliyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili destekçi. Mahir parça boyunca düşünüyorum hesap yapamadım yine kafamda ya ben bu hakikaten durum kötü şimdi bu parça çalarken bir telefon çaldı fakat biz programı bitirmek zorundayız diyecektim ki biz mi iki onlar bize iki telefon borçlu biz onların müzik borçluyuz bunu ne yapacağız mesela diyecektim şimdi bir telefon borçlar onlar bize ama vaktimiz de kalmadı. Burada bir vicdani şey de var, bir mücadele var içimde. Yani müzik programı çalmak da istiyoruz. Bence borç harç muhabbet değil de. Borç değil de bu kuraldan çıkıp çıkmama. Oy, oyunun kuralları biraz esnedi bugün, orası açık. Esnemedi vallahi hep telafi ettiler <gülüyor> Ama sonunda sayamadık. <gülüyor> Şu andaki sorunu konuşalım o zaman, spontane. Tamam. Şu anda bir telefon, program bitti, kalkmamız, gitmemiz lazım. Evet hatta dışarıda. Ama iki telefonda da bize te ettiler. onların Onlara borcumuz var. Aynen öyle. Yani o iki telefon boşa gitmesin diye bir telefon daha gelmesiler. Evet. Onu Hı. oraya getirmeye Şimdi çalışıyorum. Abi. Ama onun da formülü var biliyorsun. Benim daha iyi bir fikrim var. Hı. Ya yedi telefon birden gelsin aynı anda. Bir şunu göreyim. Hani Şu... böyle yapıyorlar ya bazen evet. böyle. Yedi alt birden dolu falan. Evet, zıplaya o... zıplaya çıkalım buradan. Onu bakayım. bir göreyim ya. Ben hiç hayatımda hadi, göremedim. Hadi onu gösterin bize. 0-212 343-41-41 Yine yok. <gülüyor> <gülüyor> Yine sessizlik geldi ya. Ferial. Efendim? Ben borç almayı sevmiyorum. Çal bence de parçayı ya. Tekrar telefonumuzu yani bu parça boyunca da arayabilirsiniz. Bizim hanemize yazarlar inşallah yukarıda. Yazdırırız. Yazdırırız. Zorla da yazdırırız değil mi? E, aynen öyle. Yani 0, 212, 343, 343 41, 41 41 dünyanın cazından size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dünyanın cazı Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen Garanti caz yeşilinin katkılarıyla